O zaman bütün ızdıraplar, dünyevi şeyler, meşakkatler, ayağa batan ufak bir çakıl taşları gibi gelir ve kaybolur. Cenâb-ı bir razılık hâli yaşar, râdı yeten merdiye. Dünyanın bir imtihan olduğunun, imtihan dünyası olduğunun bir farkına varabilmek. Mal verdi, bahtişi, ben bunu nasıl kullanacağım? Nasıl bu malla Allah rızasını, kendimi ne kadar kullanacağım? Allah rızasını ne kadar kullanacağım? Cenab-ı Hakk'a ne kadar seviyorum. Lentenel birratatun fuku bi matubbun. Sevdiğim kadar Cenab-ı Hakk'a verebilirim. İvasız, karşılıksız vereceğim ya ulu sadakat Cenab-ı Hakk'a edecek. İhtar Rabb'inin adıyla oku. Cenab-ı Hakk'ı bir düşünecek. Cenab-ı Hakk ne kadar bir cömert, Rahman ve Rahim. Bütün mahlukatı besliyor. Bir karıncanın bile bir şeyini veriyor onun Efendimiz ne kadar cömertti sallallahu aleyhi selle efendimiz. Kendisi yemezdi, yedirirdi. Aç kalırdı, yedirirdi. Bir şey gel, esabı Sufayı davet ederdi. Gariplere gönderirdi. Cenab-ı Hak cömert. Efendimiz cömert. Toprak cömert yarattı. Toprak cömert. İnsanı cömert olmasını istiyor. Cenab-ı Hak sabırlı. Sabur. İnsanda sabır bir noktada bitiyor. İşte Nuh aleyhisselamın 950 sonra sen bitti annim mağlubim fentasir dedi. Efendimiz sabır daha ötede. Cenab-ı Hak'ın sabrı ise sonsuz. Cenab-ı Hak sabırlı, Peygamber Efendimiz sabırlı. Hep af hiç şey yok, kıssas yok, intikamlan yok. Hep sabır ve af. E, her şey sabırla meydana geliyor. Bir kış şimdi. Toprak çilesini çekecek, baharda imbat edecek. Demek ki kul kulda sabırlı olacak. Velaz hep cemali sıfatları okuyacak. Cenab-ı Hak kâmil insan modelini bize bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. O kâmil insan modelini bize istiyor. Aleyhınsoy 191. ayetinde onlar ayakta dururken, oturlarken, yanları üzerindeyken Allah'ı unutmazlar. Allah'ı anarlar. Nereden belli? Göklerin ve yerin yaradığını derinden derine düşündürürler. Daima bir tefekkür halinde oluyor. Nefsani tefekkürü bertaraf ederler. Ruhani bir tefekkür içinde. Göklerin yaratılışında hikmetlere döner. İdrak edebildiği kadar. Yerdeki hikmetlere, atmosferdeki hikmetlere, coğrafi hikmetlere, fiziki hikmetlere. Velhasıl bu gönül devamlı Cenab-ı Hakk'ın azamet ilahisini idrak etmekle ruhaniyet kazanacak, masıvadan uzaklaşacak. Ya Rabbi derler, sen bunları boşuna yaratmadan, Biz cehennem azabından koru derler. Müminun suresinde Cenab-ı Hakk kat efler müminin buyuruyor. Müminler felah buldu. Maddesi namazlarını huşu ile kılanlar. İbadet sırf bir geometri bir hadise değil. Yani kalbin de bir o şekil o bedenin, kalbin bir ahenk içinde olması. Namazda, oruçta, hayır hasenatta vesairede. Aradan ben çıkacak huşu ile kalbi Cenab-ı bir rabıta ile ibadete ifade edilecek. Boş laflardan çekilirler böyle bir kamil insan. Bahsediyor. Hele de hiç çok olmayacak. Laba bağal hareketler de olmayacak. Zekat faaliyeti olacak, infak halinde olacak, veren el olacak. Diğer hayvanlardan müstesna bir iffet duygusu olacak. Diğer mahlukat gibi olmayacak. Verdi akitlerde, sözlerde duracak, emanete dikkat edecek, Yuhafizun yeni, yeni namazını muhafaza edecek. Enfal suresi yine Cenabı Ayrı bir kamil insan modeli. Allah anıldığı zaman kalpler titrer buyuruyor. O, o duyan bir kalp titrer, duymayan bir kalp saırdır, duymaz o. Sen ölüye duyuramazsın diyor Cenabı. Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar buyuruyor. Değişen şartlarda tevekkül ve teslimiyet içinde yaşarlar namazlarını ikame etme hakkıyla kılarlar ve bir Allah'ın verdiği nimetlerden bir infak halinde olurlar. Ya e buna kamil insan modeli. Yine Cenab-ı Hak tövbe söyletse mallarıyla canını, canını satın aldılar buyuruluyor. Allah'la yaptığı al alışverişten sevinin buyuruluyor. asıl hep muhtelif ayetler bize nasıl bir kâmil insan, cennete layık bir insan haline gelebileceğimizi Ondan sonra Cenab-ı Hak hayvanlarından istifade için buyuruluyor. Ondan sonra büyük bir hadise bu. Bu nimetlerini bildirdikten sonra Cenab-ı Hak çok büyük bir şey buluyor Saha, yani kulakları sâreden o ses geldiğinde o kıyamet günü burada Cenab-ı Hak muhtelif ayetlerde, o kıyametin ayrı tezahürlerinden insan nasıl olacak, kainat nasıl olacak hayvanlar nasıl olacak muhtelif ayetlerde onları sergiliyor. Burada da Kulaklar sahreden o ses geldiğinde, yönmiyefürül mery min ekhi buyuruyor. O gün kişi kardeşinden kaçar buyuruyor. İnsan en derdini kardeşini açar, kardeşiyle paylaşır. Fakat o gün kardeşinden kaçar buyuruyor. Devam ediyor, annesinden babasından da kaçar. Dünyada sığındığı kimseler, dünyada kendini en çok merhamet eden kimseler. Anasından, babasından kaçar, daha hayat arkadaşı, hanımından da kaçar, oğullarından da kaçar. O gün herkesin kendini yetip artacak bir derdi vardır. Peygamberlerin biri, o gün bir derdi var. Hatta ümmetler peygamberlerine gittiği zaman, biz de tebliğden mesulüz derler, Efendimiz'e gönderirler. Şimdi burada tefsirlerde, bu kardeşinden kaçar, anasından, babasından kaçar, hanımından kaçar, oğullarından kaçar. Tefsirde bunun dört şekilde bir izahı, o günkü bir hadise şekillendiriliyor. E, o kıyamet günü, o dehşetle kimse kimseyi düşünecek hali olmaz, buyruluyor te tefsirde. Allah korusun, nasıl bir iki buraya bir e, deprem olsa dehşetle, nasıl herkes bir panik halinde kaçar, Ya birkaç canavar girse, kobra yalanları geser, sarsa, ya yani bir o dehşetten, dünyevi bir dehşetten bile. Birkaç ay gaz tüpü patlasa nasıl bir heyecan olur? Nasıl bir kaçışma olur? Demek ki birinci görüş o kıyamet günü bu dehşetten kimse kimseyi düşer, kimse kimseye bakamaz. Diğer bir görüş insanın derdi var da akrabaları gelip kendi hakları isteyecekler. Akraba hakları var. Akrabalar gelip haklarını isteyecekler, ondan kaçar o hakları istemesinler diye. Ondan sonraki kişi akrabalarının feci durumlarını görür, o feci durumlarından endişe eder. Nasıl ızdıraplı bir insan, kıvrınan bir insana insan bakamaz, akrabaların en yakınlarından. oğlunun düşünün, kendisi kurtarmış kendisini, oğlu bir feci halde büyük bir ızdırabın içinde, en yakın ızdırabın içinde kişi akrabaları için bunun sıkıntılı durumu görme görmeyeyim diye kaçar. Yine o sıkıntılı halde gördüğü dördüncüsü onları yardımda bulunamayacağı ve başlarına engel olamayacağını bildiği için kaçar. Bella asıl ayrı ayrı bu o kıyametteki o zor durumdan tablolar. Allah. asıl o gün herkesin kendini yetip artacak bir derdi vardır ki peygamberler dahil.